وما يعبد الفله هذه ولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا نبيّه ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا اللَّهَ حق تقاته ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا الى الله يَا أَيُّهَا يا الذي خلقكم من نفس منها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما عمالكم ويعفر لكم ذنوبكم ومن يتعى الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقى الهديث كتاب الله وا احسن الهدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مبتداها وكل مبتداه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلال بدعه وبكل في النار اعوذ بالله ياكم من النار امين herkese hayırlı akşamlar Geçen haftaki yaptığımız hadisleri bir tekrar edelim. Sonra her zamanki yaptığımız gibi. Sonra bu akşamki artık hadis bakımından 20'ye tamamlayacağımız son dersi yapmış olalım. Hadisler açısından yani imanın artıp eksilmesine dair hadisler. Daha birçok hadisler de var bu konuda. Fakat bunlar seçme ve en güzel olanları ve ilim ehlinin üzerinde beyanda bulundukları hadisler. Yani imanın artıp ve eksildiğine dair özel vurgu vurup, vurguda bulunup açıklama yaptıkları hadisler. Bu hadisler. Ee, diğer hadisler de bunu, var bunlara delalet eden. Ee, yok da değil. Yalnız neden bu 20 tane? Bunlar da özel ilim ehlinin açıklamalarını bulduğumuz için ee, müellifin de buna ekle e, buld, bu bu açıklamaları bulmak için uğraştığı belli. Şimdi geçen haftaki yaptığımız hadislerden hatırlayan var mı? Kim var? Buyur Tevfik abi. İmran bin Hüseyin'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmetimden kişi cennete girecek. Girecekler hesapsız cennete, girecekler. cennete gireceklerdir onlar kimseyi Allah Resulü dediklerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulkiye taraf ettirmeyenler birincisi ikincisi inancı taşımayanlar üçüncüsü de dağlama yapmayanlar. ve Rablerine tevekkül edenler şimdi burada ki imanın artıp ve eksilmesine burada delalet eden yön neresiydi sorgusuz ve sualsiz cennete 70 bin kişi girecek ya bu hadiste imanın artıp ve eksilmesine dair bir yön var. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kim bunlar? Bunlardaki işte ruk'ye talep etmeyenler, uğursuzluk inancına e, kapılmayanlar, dağlama yaptırmayanlar ve Rablerine tevekkül edenler. Bu hadisteki bu hasletler imanın kuvvetine delalet ediyor. İşte bunlar normal cennete girecek hesap ...bunu vererek cennete girecek olan insanlardan... ...hesapsız cennete girmekle beraber... ...daha çok kuvvetli imana sahip olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla bu da... ...bu hasletleri taşıyan müminler... ...onların imanlarının diğer müminlere göre daha fazla olduğunu... ...dolayısıyla müminlerin indinde imanlarının bazılarının fazla... ...bazılarının az olduğuna delalet ediyor... Bu da imanın artıp ve eksildiğine delalet etme yönünden olduğu için bu hadis delil olarak kullanılmış oluyor. Anlaşıldı mı? Bunu İpli Teymiye böyle e, şey, kitabın imanında fetavasında fethavasında açıklamış oluyor. Yine e, diğer bir hadis Tevfik abiden başka. Buyur Ceyhun. hayır vardır, kuvvetli Şimdi müminlerin her birinde Hayır vardır Yani her birinde derken e, Ayrı ayrı olmak üzere Kuvvetli olanı kuvvetsiz olanı e, Ama Burada iki çeşit Mümin sayılıyor hadiste geldiği gibi Kuvvetli olan mümin Kuvvetsiz olan mümin Bunların her birinde hayır olmakla Beraber Allah azze ve celle hangisi daha sevimli Zayıf müminden kuvvetli mümin daha sevimli. Yani kuvvetli mümin zayıf müminden daha sevimlidir. Ee, gerçek menfaat verecek şeyler üzerinde hırsla çalıştığı hadis devam ediyor. Şimdi neden her ikisinde hayır olduğu halde Yüce Allah'a daha sevimlidir? Burada sorulacak soru bu. Bununla ilgili çok güzel İmam Neveve'nin bir açıklaması var. Bu açıklamayı okuduktan sonra bunun e, hadisin daha güzel anlaşıldığını ifade ettik. Dedi ki bak İmam Nevevi, burada kuvvetle kast edilen vücut yapılanındaki kuvvet değil. Bunu söyledik. Kast edilen ahiret işlerinde ki insanın nefsinin, mizacının azimli olması. Ahiret konularında, ahirete, cennete gitmeyi arzulama konusunda. Böylece bu vasıtın sahibi ne olur diyor. Cihatta düşman üzerine daha cesaretli gider. Düşmana karşı çıkma ve onları yakalama konusunda daha hızlı atılır. İyiliği emretmek, kötülükten de insanları sakındırma konusunda da bütün bunlarda çektiği sıkıntılarda da en azimli kişidir. Kuvvetli müminden kısıt bu. Allah için sıkıntılara en çok tahammül eder. Namaz, oruç, zikirler ve diğer ibadetler konusunda da en çok rağbetli, arzulu kişi olur yine bu ibadetleri talep etmede ve onlara müdavim olarak devam etme konusunda da ve o ibadetleri de koruma konusunda da en zinde olan kişidir. Anlatabiliyor mu? Dolayısıyla kuvvetli müminden kasıt İmam nevevinin açıklamasıyla bu. Yani bu yani vücutsal olarak da kuvveti de kasteder ama e, genelliği bakımından e, buradaki e, daha böyle azimli rabetli ahiret işlerini arzulayan, ahireti arzulayan insan olması bakımından bunu da için alır. Hadisteki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki bunların her birinde ayrı ayrı hayır olmasıyla beraber bunlar böyledir. İkisinde de hayır var mıymış? Zayıf olanında da. Zayıf ve güçlü her bir mümin zayıf olanın ibadetlerden bazılarını yapmasıyla beraber imandaki müşterekliklerinden ötürü hayır vardır. Şimdi Zayıf olan bazı ibadetleri yapıyor değil mi? Güçlü olan biraz daha fazla ibadet yapıyor ve devamlı bunlarla. Dolayısıyla zayıf olan bazı ibadetleri yapmasından kasıt yani mümin sıfatını almış ama bu yani mesela nafileleri terk edebiliyor. Farzları yapıyor, farzların yanında vacipleri terk edebiliyor bazen. E, haramlardan kaçınıyor, haramların yanında mekruflardan sakınmıyor. Bu sonuçta zayıf mümindir diğerine nazara. Dolayısıyla her ikisinde de hayır olmasıyla beraber ama kuvvetli mümin diğerinden Allah'a daha sevimlidir. Çünkü Allah kulun nasıl olanı sever? İbadetlerde az ve devamlı olanı değil mi? İbadetlerde az ve devamlı yapanı Allah seviyor. İşte kuvvetli müminden kasıt da aslında budur. İbadetlerini koruma ve onlara devamlılık göstermesidir. Bu hadiste delalet yönünde böyle dedik. Tabi burada kuvvetli mümin, müminleri biz üç sınıfa ayırma şeyimiz vardı değil mi? Bunlardan hayırda öne geçenler, e, sabikuna bil hay, hayrat dedik. Orta yolda olanlar, muktesitler ve bir ne, nedir bile nefislerine zulmedenler diye ayırdık. Bunu daha önce Kur'an'dan deliller bölümünde de Yüce Allah'ın müminleri üç sınıfa ayırması bağında işlemiştik. Bu hadisinde onunla alakası olduğunu söyledik. Geçen hafta üç adı işledik. Son hadisi kim bu arkadaşların dışında söyleyecek? Demek ki bu tekrar eden adamlar belli. Venay bu hafta tekrarlamamış. Serkan abi buyur. Bu kez toparlayabilirsen yap birraya göre bir test <gülüyor> toparla öyle. <gülüyor> Hanzala El anlatıyor. Tamam. Hanzala hadisi dediğin zaman zaten yetmiş oluyor ama sonuçta hadisi hatırlat. Ben de eksikleri buradan şey yapayım sana. Bu Bekir'le karşılaşıyor yolda. Bu Bekir ona nasılsın iyi Hanzala diyor. O diyor ki Hanzala münafık oldu. Sübhanallah diyor. Eee ne diyorsun sen diyor. O da diyor biz Resulullah'ın yanındayken Biz Resulullah'ın yanındayken diyor. O bize ateşten, cennetten ve cehennemden bahsettiği zaman Sanki gözlerimize görüyormuş gibi. gibi. hatırlıyoruz diyor. Ee, ama diyor evlerimize döndüğümüzde e, hanımlarımızın yanında çocuklarımızın yanında dünyalık işlerle meşgul olduğumuzda unutuyoruz. Güzel vallahi diyor bu Bekir bizde de bu hal var. Yani Biz de bunlarla bu yani, gibi bunlarla aynı şeylerle karşılaşıyoruz diyor. Beraber peygamberin yanına gidiyorlar. Peygamberi olayı anlatıyorlar. diyor ki Hanzala münafık oldu, aynısını orada. Yani aynı şekilde tekrarlıyor. Allah rüsulü bu da ne diyor? Yani ne demek istiyor diyor. işte olayı anlatıyor. Aynısını anlatıyor Ebubekir'in. Yani. Sonra ondan Resulullah sonra, ne diyor? Aleyküm. Size Aleyküm. Diyor, bu zikirle devam etseniz diyor. Vallahi diyor yataklarınızda yataklarınızda otururken ve yolda melekler sizle diyor. Musaffa ederdi diyor. Ee, ondan sonra o kadar. En şey vardı. En son bir de şey vardı. ''Lakin ey, ey Hanzala bir saat ona ayır, bir saat de buna ayır.'' diyor. Burada şimdi Hanzala radıyallahu anh'un hadisine şimdi biraz dikkat kesildiği bir zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında na, nasıl durumdaymış? Cenneti görüyormuş gibi. Yakini ve imanı artmış. Ama Allah Resulü'nün yanından çıkıp dünyalık işlerine, hanımlarıyla, çoluklarıyla, ailesiyle iştigal ettiğinde ne oluyormuş? Aynı şeylerle hissetmiyormuş. Dolayısıyla burada ne var? Bulunduğu zikir meclislerinde bulunmanın imanı arttırdığını, özellikle ki Allah Resulü'nün meclisinde ki buna örnek verdik değil mi? Sahabeler, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in e, decceli anlatırken, şimdi buradan çıkacak, çalıların arasından çıkacak gibi diyor, biz diyor zannederdik diyor, korkardık diyor. E, öyle anlatıyormuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, e, ki onların iman derecelerini orada zikir meclislerinde arttığına delil ama dünyalık olarak gittiklerinde ailelerinin yanında daha azaldığını burada da imanın artıp ve eksildiğine bu ne olmuş oluyor? delil olmuş oluyor bu hadis burada Hanzala radıyallahu münafık olma meselesine girmiyorum çünkü ona daha örnek vermiştik sahabeler nifaktan korktuklarına dair evet şimdi 17. hadis yani tekrardan sonra yapacağımız 17. hadis Müslümana sövmek fısk onu öldürmek küfür Sibabül müslimi fısukun ve kitali hukufrun Müslümana sövmek fısk onu öldürmek ise küfürdür Peki şimdi bunun imanın artıp ve eksilmesiyle alakası ne? Abdullah İbni Mesud'dan geliyor bu rivayet. Yüce Allah Müslümanları birbirleriyle aralarında savaşıp İslam milletinden çıkmamalarıyla beraber Müslümanı öldürmeyi küfür olarak ıtlak etti bize şimdi. Bak Yüce Allah Müslümanları birbirleriyle arasında savaşıp onlar savaşıyorlar birbirleri arasında İslam milletinden onların çıkmamasıyla beraber. Müslümanı öldürmeyi küfür olarak bize niteliyor. Hem küfür hem İslam milletinden çıkmıyor. Bakın Yüce Allah şöyle buyuruyor: Ve in ta'ifatanin min al-mu'mini inek mu'mini inektettelu, fa aslihu Ve in ta'ifatanin min muminina müminlerden iki taife. Eğer ki Müminlerden iki tâife. Nasıl bir taife? Müminlerden iki taife. Tamam mı? İktetelu. birbirleriyle savaşırlarsa. Kim savaşıyor? İki mümin tâife. Bak, yüce Allah mümin diyor. Birbirleriyle savaşırsa fe aslihu beynehuma. Onların ikisinin arasını ıslah edin. Sulh yaptırın. Yani onların ikisinin arasını düzeltin. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبقي حتى تفي إلى أمر الله Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla da savaşın. Şimdi bu ayet ve bir ayette var. Diyor ki ayette ya eyühellezine amenu ey iman edenler kutibe aleykumul kısas sizin üzerinize kısas yazıldı. Farz kılındı. Fil katla. Ne konusunda? Öldürülme. Öldürme, öldürme meselelerinde. El hurru bil hurri. Hüre karşılık hür. Kısas. Vel abd bil abdi. Yine köleye karşı köle. Vel unsa bil unsa. Kadına karşılıkta kadın ne yapılır? Kısas yapılır. فَمَنْ اُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ Ancak her kimin cezası kardeşi tarafından yani öldüren kişinin velisi tarafından bir miktar bağıştırılırsa artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren ona gereken diyeti de ne yapmalı güzellikle ödemelidir. Şimdi devamında da diyor ki devamında da eee pardon bir dakika. He zalike takfifun min rabbikum ve rahme. Faman famani tadda ba'd zalike Felahu azabun elim. Bu söylenenler var ya, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra hatta açısı muhakkak elem verici bir azap azap vardır ona. Fuayetin şey tarafı ne? E, diyor ki birinci ayette şimdi Yüce Allah birbirlerini öldürme halindeyken iki taifeyi imanla vasıfladı İki taife birbiriyle müminlerden savaşırsa ne yapın? Evet. Aralarını düzeltin İki taifeyi imanla vasıfladı mı? Müminlerden dedi şimdi bak İkinci ayette ise katili Maktul için kardeş olarak isimlendirdi Min ahihi diyor bak şimdi onun kardeşi için bir şeyi affederse burada kast edilen imani kardeşliktir. Burada Yüce Allah Müslüman birini öldürmeyi İslam milletinden çıkarmayan küfür olarak isimlendirdiğine dair delil söz konusudur. Burada, bu da küfrün altında bir küfürdür. Küfrudune küfür denilir buna. Şimdi İslam bir katilin birini öldürme yani bir biri bir Müslümanın birini öldürmesi kişiyi İslam dairesinden çıkarmaz. Bu konu da başka bir ayette var ama işte cehennemde ebedi kalacağına falan dair diye o ebedi kalma ayetini şimdi onun yeri burası değil. O konu çok ayrı ve uzun bir konu. Eee Allah şirkten başka her şeyi affedeceği için gibi böyle uzun uzun açıklamalara gitmişler ve buradaki ebedi kalmadaki halet kelimesinin de işte çok uzun süreye hamleden alimler olmuş dolayısıyla i̇bn Abbas'a işte gelen biri var ben falan bir bayana talip oldum ama o başkasıyla evlendi ve kıskandım öldürdüm işte ne yapabilirim diye tövbe edip geldiği var o da diyor ki işte diyor Anaya babaya iyilik et. Bundan daha iyisini bilmiyorum affettirici diye. Bu gibi şeylerle beraber İslam aleminde ilim ehlinin indindeki, e, biri birini öldürdüğü zaman cehennemde ebedi kalmayıp dinden çıkmayacağına dair icma olduğu söz konusudur. E, bunun yeri aslında burası değil. Bizim yakalamamız gereken yer burada. İki mümin taife birbiriyle savaştığı zaman birbirini öldürdüğünde ne oluyor? Bu küfür olmasıyla beraber ama dinden çıkmıyor. O zaman nasıl bir küfür? Küfrün altında bir küfür, küçük küfür olarak değerlendiriliyor. Ki bu konuda da icma vardır. Bizim bilmemiz gereken bu ve şirk koşmadığı müddetçe de Allah Azze ve Celle affeder. Onun içinde de ne diyor? Müslümana sövmek fısk, onu öldürmekse küfürdür. Burada katil birinin kendi din kardeşini öldürmesi konusunda çok büyük günah işleme söz konusunda olduğunda şüphe yok. Çünkü kim bir mümini kasten öldürürse içinde ebedi kalıcılığı cehennemdir diye bir ayet var. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Bu konuda İbn-i Hüseymi'nin Akidat-ı uzunca açıklamaları var. 4-5 tane görüş getirip kendi açıklamalarını var. Onları almadım buraya ders uzamasın diye. Ayrıca bunu konuşabiliriz sonra Çünkü burada imanın artıp Eksilmesine dair Delaleti konuşuyoruz Eğer kafasında bir şey takılan olursa Bunu ayrıca işleriz ee, Ama burada şu var İlim ehlinin indinde bu konu Da kişiyi dinden çıkarmaz Bunu bilin ki bu konuda Cumhur'un görüşü de böyledir O zaman Böylece bir Müslümanı öldürme Ne kadar bir günah tehlikesinin Ne kadar kötü olduğunu Tehlikesinin ve Öl, tehlikesinde ne kadar kötü olduğunu bize ne yapıyor açıklıyor sonra bu kişi bu, kişi, bu cürümle be beraber failinin de İslam dininden çıkmadığı olan bir kimse oluyor bu yaptığı amelle sevaplarının eksildiği dininin zayıfladığı açıklanmış olup böylece imanın eksik bir mümin olmuş oluyor bu durumda imanın artıp ve eksilmesine dair hadisin delalet eden yönünü de beyan etmiş oluyor Hadiste imanın artıp ve eksildiğine dair delil olan diğer bir yönü de ne? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sibabül müslimü muslimü fısukun diyor. Müslümana sövmek fıstır. Öyle ki Müslümana sövmek günah olan bir şeydir. Değil mi? İman masiyetle azalır itaatla artardı. Sahibi bu işi yapmasıyla fısk işlemiş oluyor. Fısk da iman konusunda ne olmuştur? Bir eksikliktir. Bundan dolayı münavi hadisin şerhinde diyor ki Hadiste imanın artıp ve eksilmesine dair delil vardır. Çünkü seven kişi fısk işlediğinde imanı eksilir, itaatten çıkar ve günahı kendisine zarar verir. Demiştir diyor. Burada münavinin sözü de böyle. Lalekai şerhul itikat adlı kitabında Zübeyid bin el-Haris'in şöyle dediğini rivayet etmiş. Mürciye ortaya çıktığında Ebu Vail'in yanına geldim ve bana Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümana sövmek fısk onu öldürmek ise küfürdür hadisini nakletti. Şimdi Mürciye ameli imandan görmüyor. Görmediği için Müslümana sövmek fısk onu öldürmek de küfürdür. Dolayısıyla bu ameldir. Dinden çıkmadığı için. Amel Bu amelde ne yapıyor? İmanda artmaya ve eksilmeye delalet etmesiyle beraber mürciyede de reddi olmuş oluyor. Bakın burada nasıl anlamışlar dikkat edin burayı. Burada mürciye ameli imandan kabul etmiyor. Ameli imandan kabul etmemekle beraber imanın artıp ve eksilmesini de kabul etmiyorlar. Bu onun yanına geldim. Bana da dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme olarak da Müslümana sövmek fısk onu öldürmekse küfürdür hadisini nakletti. Müslümana övmek, sövmek fısk Müslümana sövmek amel amel mi? Dilin ameli değil mi? Bu fısk'tır. İmanı azaltır. Onu öldürmekse küfürdür. Şimdi imanın e, küfürse imanın zıttıdır. Nasıl imandan bir şube eksilirse küfürden de bir şube vardır onda. Küfürden bir şube eksildi mi imandan bir şube artar. İmandan bir şube eksildi mi küfürden bir şube artar. Yani Müslümana sövmek fısksa bu fıskta tabii burada küfrün de şubesidir aslında. Ee, Müslümana sövmemek de imanda imanda vardır onun karşılığı. İyi konuşmak. Müslümanı öldürmemek de ima, imandandır. Öldürmekse küfürdendir. Amen o zaman e, o zaman nasıl i, amel imandan olmaz? Bak imandan ki küfür çünkü zıttı. Müslümanı öldürmek amel mi? Amel. Zıttı küfür mü? Kü, şey küfür mü küfür. Zıttına bunun iman. O zaman Müslümanı öldürmemek de imandandır. O zaman amel bak öldürme işi ameldir ve imandır dolayısıyla amel de imandandır nasıl sen bunu ayırırsın kastettiği bu şimdi anladınız mı yani bu kadar dilim dönüyor sonra 18.si olarak Beray İbna Azib şöyle dedi bu 18. hadis Beray İbna Azib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurdu inne evsaka ural imani Muhakkak ki imanın en evsak olanı yani en sağlam kulpu en yuhi en yuhibba fillahi ve yubghida fillahi Allah için sevmek ve Allah için de buz etmektir. İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek Allah için buğz etmektir. Bera İbni Hazret'ten sallallahu aleyhi ve sellem merfu olarak buyurmuş. Yine bu e, hadis o kadar çok sahabeden nakledilmiş ki İbni Mesut'tan Muaz bin Cebel'den, Ebu Zer'den Ebu Zer radıyallahu anh'dan, Amur bin Cumhur'tan, Mücahit'ten merfu olarak İbn Abbas'tan gelmiş yine e, bu rivayetin aynısı. Ki Abdullah İbni Mesud'dan Ey Abdullah İslam'ın en sağlam kulpu hangisidir biliyor musun? Ben de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi bilir. Allah için dostluk, Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir. E, Lafzıyla gelmiş. Yine Ebu Zer'den, amellerin en faziletlisi hangisidir? Allah için sevmek, Allah için nefret etmektir. Demiş. Biraz zayıf hadis olmakla beraber. Sonuçta hadisin e, Bera azipten gelen lafzı sahihtir. Dolayısıyla bu hadis sahih bir hadis. Bu hadis imanın bize neyi olduğunu gösteriyor? Bazı mertebelerinin olduğunu gösteriyor. Doğru mu? Çünkü en sağlam kulpu. Neyin? İmanın. İmanın bazı mertebeleri diğer bazı mertebelerinden daha sağlam olduğuna dair delildir. Bak neden? Çünkü imanın en sağlam kulpu. Bazı mertebeleri diğer bazı mertebelerinden daha sağlam olduğuna delildir. Yine Allah için sevmek, Allah için buğz etmek imanın en sağlam mertebeleridir. İbn-i Abdülber bu hadisi kaydediyor. Diyor ki, hadis imanın bazı cüzlerinin en sağlam kulp olduğuna ve bazı cüzlerinin de daha kamil olduğuna delalet eder diyor. Değil mi? İman şimdi cüz cüzdü ama bazı cüzleri daha sağlam ...kul ve daha kamil olduğunu bize gösteriyor. O zaman imanın bazı mertebeleri olup, bazı mertebelerin de diğer bazı mertebelerinden daha sağlam olduğu zaman... ...iman ne olmuş oluyor? Derece derece olmuş oluyor. Ve ne olmuş oluyor o zaman? Artılıp eksilmiş oluyor. İnsanlar bununla uygulama konusunda da ne? Allah için sevme ve Allah için buğuz etme meselelerinde de insanlar bu konuda tefadül etmiş. Yani farklı farklıdır dereceleri. Dolayısıyla bu da Allah için sevme en sağlam kulp olduğu için daha az sağlamında ona göre, yaşayanına göre birinin imanı az, birinin daha çok olduğunu gösteriyor. Bu hadiste bu yönlü. Bu akşam bitireceğiz inşallah 20 tane hadisi. Kaç dakikalı? oldu? Evet Ebu bu radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şimdi biz daha önce şeyi, ee, Zinakar hadisini işlemiştik değil mi? mümin zina ettiği zaman kişi zina ettiği zaman <gülüyor> mümin olarak zina etmez. Ee, şimdi burada e, bu herhalde Binayla bugün konuştuk. Göl, gömlek hadisi diye getirdi ama lafızda öyle bir şey yok. Bakın şimdi aynı hadisin farklı bir versiyonu bunu aslında o hadisin arkasından işlenseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama müellif böyle işlemiş nedense. Diyor ki Ebu Hureyla radıyallahu anh اِذَا زَانَ الرَّجُلُ bir kişi zina ettiği zaman خَرَجَ منه الْا۪يمَانِ İman ondan çıkar. Kane عَلَيْهِ كَذْظُلَّتِ Onun üzerinde bir gölge gibidir. İman çıkıyor ya. فَاِذَا اِنْ كَتَعَ ne zaman o zina etmesinden kesilip bitirirse Raca'a ileyhil imanı İman da ona geri döner. Şimdi bu hadisi tekfirciler hemen iman ondan gitti. Kafir o anda diye yorumluyorlar. Bu hadisi okuyan bazı kimseler büyük günah işleyen kimsenin tekfir edileceğine, zina eden kişinin tekfir edileceğine. Şimdi bakın büyük günah işleyenleri tekfir eder diye bir inanç var ya şeyde e, tekfircilerde. Bu en eski haricilerin bir görüşün. Çünkü hariciler de fırka fırka. Büyük günah işleyenleri tekfir etmeyenler de var. Ama onlar da harici. Necedat fırkası gibi mesela. İbadiye fırkası da öyle bildiğim kadarıyla. Şimdi burada yakalanması gereken bana göre büyük günah işlemesi değil. Hangi mantıkla buna hangi mantıkla onu tekfir ediyorlar. Yani iman şimdi tepesine çıktı o anda o zaman bu mümin değil, kafirdir deme gibi akıllarını çalıştırıp nasları böyle bir anda ilk akla geldiği manayla anlamaları zihniyetini yakalamak gerekiyor bence. Çünkü büyük günah işleyenler tekfirdir diye şablonlamak bence yanlış. Çünkü onların naslara yaklaşım açısı naslara yaklaşım zihniyetini yakalamak daha önemli. Yakaladınız mı burayı? Onların naslara yani delillere yaklaşmalarında sorun var. Bu mantık onlarda. Sorunlu bu. O zaman büyük günah işleyenin tekfir edileceği ve dinden çıkacağı imam, imanın tamamıyla anılacağı konusunda onlar şüphe içerisindeler. Hadisin zahiri olduğu üzere olduğunu zannediyorlar. Ve ilk anlaşılan manada anlıyorlar. Aslında hadisin zahiri de böyle değil. Onlar hadisi anlamakta sorun çünkü hadisin zahirini şimdi ben açıklayacağız İbn-i Hadisin zahiri de öyle değil. Büyük günah işleyenleri dinden çıkarma ve onları cehennemde ebedi kalacaklarına dair harici ve mutezilenin anlayışı gibi benzerlik gösteriyorlar. Bununla beraber hadis bu anlayışa delalet etmiyor. Ve zahiri üzere ilk anlaşılan manası manada da anlaşılmaz. Onların dediği gibi ama burada zahiri de tabi öyle değil. Bakın şimdi Şeyh Hülustam İbni Teymiye şöyle deniyor. Soruluyor bu hadis. Diyor ki imamlardan herhangi bir kimse bu hadisi alıp zahiri üzere amel etmiş midir? Soran kişi diyor. Bu ifade müşterek bir lafız taşır. Eğer bundan kastı İbni temi eğer bundan kastı bu hadisin zahiri, zina edenin yani zahiri üzere derken müştereklik var. Eğer kastı onun... Bu hadisin zahiri zina edenin kafir olduğunu ifade etmektedir. Zahirinden bu anlaşılıyor. Derse imanın tamamıyla alındığını belirtmektedir demek istiyorsa... ...imamlardan hiçbir kimse bu hadisi bu şekilde, bu zahiri bu manada anlamamıştır. Kimden? İlim eğilinden hiç kimse diyor bak. Aynı şekilde hadisin zahirinden de aslında anlaşılan bu değildir diyor. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haraca minhul iman, iman ondan çıkar... Burada fazlalıktan başka bir ziyadeliği var hadisi. Onun başının üzerinde gölge gibidir diyor. İman o kişiden çıkar ve başının üzerinde bir gölge gibi durur. Sözü imanın ondan tamamen ayrılmadığına zahir olarak bir delildir. Çünkü gölge sahibini bak gölgeyi al şimdi sahibini gölgelendirir. Ve o kendisine bir çeşit bağlılıkla alakalı ve bağlıdır. Yani insan gölgesi insandan ayrılır mı? Ayrılmaz. Bir çeşitli de bağlılık var bak. Yani iman ondan ayrıldı, kafir oldu gibi zahiri de böyle değil demek istiyor i̇bn Teymi. Yine İbn-i Teymi'nin sözü burada bitiyor. Mir'atul mefatih adlı eserin müellifi mübarek Furi var. Bu şöyle diyor. Hadiste kişinin imana muhalif hareket ederse hala onun gölgesi altında olacağına işaret vardır. İmanın hükmü ondan gitmez ve iman ismini de ondan kaldırmaz diyor. Bu yüzden ehli sünnet ve cemaatin akidesinde mukarrar kılınmış meselelerden biri de zina edenin veya büyük günahlardan birini işleyenden mutlak iman isminin alınmayacağıdır. Çünkü onlar bir değişik usul mantık yaklaşımıyla geldikleri için ehli sünnet de bu konuyu Dikkat edin akide kitaplarında Mesela usulü sünne gibi Akide kitaplarında bunu Hep vurgulamışlar Büyük günah işleyeninin tekfir edilmeyeceğine dair Niye? Bu mesele gerçekten cemaatleri fırka fırka bölüp Ayrılgılığa sebep olmuş Onun için boşuna işlememişler bunu Tabi bunların Güzelce şerhlerini okuyup Anlaşılırsa ki bu ders O akide metinlerinin O lafızlarına dönük bir şerh niteliğinde işlenirse mesela daha güzel anlaşılır. Yine mutlak imanın ismin isminin de zina eden kişiye de verilmez mutlak olarak. Niye? Fasıktır. değil mi? Yani günahkardır mutlak olarak ona mümin diyemezsin ama iman da ondan gitmez. Bu iki arasında denge var. Bunu gördük, değil mi? Bu şey günahından dolayı fasık denilir ama belli başlı yaptıklarından dolayı da yine ona iman ismi denir. Müslümanla beraber iman isminin bazı cüzleri verilir. Ancak o imanı eksik olan, asi olan bir mümindir diyor. Ya da imanıyla ile mümin büyük günahıyla ile fasıktır. Hakiki olarak mümin değildir. İmanında sadık değildir denilir. Fakat büyük günahları işleyeni tekfir etmeye ve onu dinden çıkarmaya gelince ehli sünnet vel cemaatin akidesinden hiçbir şeye dayanmaz bu. Bilakis kitap ve sünnetin zahiri naslarında bu söze delalet eden ve onu destekleyen bir durumda yoktur. Her kim naslardan böyle bir şey anlarsa o onun kötü anlayışı ve cahiliyetinden kaynaklanır. Zihniyeti, harici mantığı gibi. Mutezile de böyle anlamış. Hadiste bu görüşte olanlara delil yoktur. Bilakis ehli sünnet vel cemaatin imanın eksilip ve zayıflattığına dair görüşüne delildir hadis. Zina eden, içki içen, hırsızlık yapan, mal çalanınla durumu böyledir. Böyle bir kişi cehennemde ebedi kalmaya müstahak olacak imanını kaybetmez. Yine kendisinde şefaat ve ma mağfiret dilenmesinin umulduğu imanını kaybetmez. Yine kendisinin evlenme ve miras haklarını elde ettiği imanını kaybetmez. Fakat böyle kişi azaptan kurtulmayı hak eden Günahlarının kefaret olunması, itaatlerinin de kabul olunmasına hak eden, Allah'ın lütuf ve sevabını hak eden, kendisini övülen ve razı olunan bir kimse olmayı hak eden bir kimsenin imanını da kaybetmiştir yalnız. Aradaki dengeyi yakaladınız mı? Yani burada bakın son cümleye bakın. Böyle bir kişi azaptan kurtulmaya hak eden, azap olunur. Günahlarının kefaret olunmayabilir. İtaatler kabul kabul olunmaz. Lütuf ve sevabını Allah'ın lütuf ve sevabını hak etmez, övülen ve razı olan bir kimse de olmaz. Böyle bu kadar imanı gitmiştir, ama belli başlı dinden çıkmamaya dair imanında kalmıştır. Bu dengeyi yakı. İşte bu açıklamalar hadisin kendisine uygun düşen zahiri anlamını ortaya koyan açıklamalardır. Bundan dolayı Ebu Davud hadisi Sünen'inle tahriç etmiş. İmanın artıp ve eksildiğine dair bab başlığı atmış. Ondan sonra bunun altında zikrettiği hadislerden biri de bu. Hadisinde zahiri olarak da hüccet vardır dedik. Zaten zahirini nasıl anlaşıldığını anlattık. Son hadis ve gerçekten çok güzel bir hadis. Belki de duymadınız bu hadisi. Duyan varsa ilini kaldırsın. Desin ki ben bu hadisi duydum ve çok da naklettim. Gerçekten hadis okuduğunuz için teşekkür edeceğim yani. ve dua edeceğim. Abdullah İbni Amr İbni As dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnnel imane leyahluku fi cevfî ahadikum kema yahluku s-sevbu Fesıl Allah'a en yijddel imanı fi kulubikum. Muakkak iman sizden birinizin kalbinde elbisenin eskidiği gibi eskir. Öyleyse Allah'tan kalplerinizdeki imanı yenilenmesini isteyin, yenilemesini isteyin. Var mı bunu daha önce duyan? Nasıl hadis? Güzel, değil mi? Bu hadis. Hakim Tabarani Mecmu-u Zevayette Heysem'i zikretmiş. Hakim demiş ki, ravileri Mısırlılardır ve Sika ravililerdir. Zehebi de ona muvaffakat etmiş. Heysem'in isnadı Hasen demiş. Münavi şöyle demiş, İğraki, Emali de Hasan hadis demiş. Ayrıca Abdurrahman bin Meyser'e dışındaki raviler Müslüm'ün ravileridir. Abdurrahman bin Meyser'e de Hasen derecesinde olan bir ravidir. Bundan dolayı Hasan demişler. Fakat Elbâne hadisi sahihlemiş. E, sahihul camide ve sahihada sahih hükmüne getirmiş bunu rivayeti. Bu hadis imanın Müslüman kişinin kalbinde artıp ve eksilmesine, kuvvetlenip zayıflamasına apaçık delillerden biridir. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem innel imane le yahluku fi cevfi ahadikum kema yahluku fevv Muhakkak iman sizden birinizin kalbinde elbisenin eskidiği gibi eskir. Sözünün manası imanın yıpranması, zayıflaması ve kişinin işlediği günah ve masiyetlerden dolayı kalbe olan noksanlığın girmesi ve imanın yenilenmesinin, kuvvetlenmesinin, hayat bulmasının kaybolup gitmesi demektir. Bundan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem hadiste güçlendirilmesine dair yenilendirilmesine dair iman ve amele bağlanmaya ve Allah'tan iman istemeye, onun yenilenmesini istemeye ve bunda da sebat etmeye yol göstermektedir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü yüce Allah bakın ayeti kerimede de diyor ki: "Velakinnallaha habbebe ileykumul imana ve zeyyenehu fi kulubikum. Fukarra ileykumül küfre vel füsuke vel isyana ulayke humur rashidun." Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve kalplerinize süslemiş. Bak. Hani onun ceditlenmesini, yenilenmesini isteyin, isteyin diyor ya. Yani gönüllerinize sindirmiş. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiş. İşte doğru yolda olanlar bunlardır Hucurat Suresi'nde. Burada imanın kalpte farklı farklı olmayı kabul edip bazen artık bazen de azaldığına, yine zahir amellerin de imana uyduğuna dair delil olduğu açıklanmaktadır. Kalpte imanın arttığı zaman amellerin kalbe uyması da artar. Kalpte imanın azaldığı zaman amellerin kalbe uyması da azalır. Ameller kalbe uyması artmasına demek amellerde gösterge olmasıdır. İmanın artıp ve eksilmesine dair anlatılanlar bu kadar. Bu 20 hadis bundan sonra iman her şeyiyle tek bir şeydir. Bütün heyetiyle derler buna. Artma ve eksilme kabul etmez denilir mi hiç? Mürciye'nin dediği gibi. İman artar ve eksilir ki 20 tane hadisi hemen hemen kaç ders oldu bu 20 tane hadisi? 5-6 dersidir. Şerhleriyle beraber işliyoruz. Yani ki imanın artıp ve eksildiğine dair, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in mezhep imamları dahil bir sürü alimlerin, hadis alimlerin sözlerini bir kenara koyduk. Bak daha onları nakletmedik. İleriki derslerde nakleteceğiz. Sadece bu hadislerde apaçık aşikar ortada. Yani bu konuda zayıf olan hadisler de var. İmanın arttığına dair. İmanın arttırmadığına dair yine zayıf uydurma olan hadisler de var. Biz bunları hiç getirmedik. Belki ayrıca onlardan da zikredebiliriz. Ama bu 20 hadisi naklettik ve bu 20 hadiste güneş gibi ortaya çıktı. Bu akşamki ders bu kadar. Bu 20 hadisi de tekrar edin. Kim ne demiş hakkında e, müzakeresini yapın, oturturmaya çalışın. Ve yarın öbür gün size çok faydası olur. Üzerinde düşünün. Ve şimdiye kadar, bakın şimdiye kadar bunları geniş geniş almamızın sebebi neden bunları geniş geniş aldık? Hepsini naklet geç diyebilirdik. Ya da iman artar ve eksilir de geçen yani Ehl-i Sünnet'te bu kadar yeter bize. Bir iki tane sahabeden naklet ne kadar uzattın derseniz kendimin bunu yapmasının sebebi, şimdi burada sizlerin hariciler ve mürciye arasında Ehl-i Sünnet'in orta yolunu oturtturacak birçok bilgi verdik. Tamam mı? Haricilerin anlayışlarını, zihniyetini ortaya koyduk. mürcilerin anlayışını koyduk. Dolayısıyla bunların arasındaki o ee, orta yolu gündeme getirdik, ehli sünnetin anlayışını ortaya koyduk. Hatta hatta birçok usulle beraber gündeme geldi bu. Bunları devamlı vurgulanması sizde gerçekten ehli sünnetin anlayışını ortaya koyuyor ve bu konuda hangi imamlar ne demiş onları da bir duydunuz. Hemen bunları teferruatıyla biraz düşünürseniz aklınıza gelir. Ha, yoksa <gülüyor> ee, bunları dediğimiz gibi yani şu günah kişiyi dinden çıkarır bu günah kişiyi dinden çıkarmaz. İşte şu şu şu dinden çıkaranlar bunlar bunlar dinden çıkarmazlar diye. Böyle sınıflandırmak ben daha önce belirttiğim gibi benim aslında hoşuma gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü işte bak zina etmek kişiyi dinden çıkarmıyormuş. Dediğin zaman o zaman adam yani basit bir günahmış gibi zinayı meyletme gündeme gelebiliyor. Ki zaten bunları biz herkese anlatmıyoruz. Bu dersi özel yaptığımız için. Ve biraz bir şeyler bilenleri genelde davet ediyoruz diğerlerini işte falan hocanın dersine götürün diye bunları söylüyoruz dolayısıyla ama biraz da cesaretimiz şundan yani sahabenin dediği gibi kişiyi İslam dairesinden tek çıkartan amel namazdır değil. o diğer amellerin çıkarmadığını gündeme getirdiği gibi biz de gündeme getirme hakkına sahibiz ama bunda biraz ihtiyatlı olmak zorundayız sonuçta ee, ve imanın artıp eksildiği meselesinde vurgulayıp harici ve mürciyenin arasında orta yolu bulma açısından bunları zikretme gereği duyduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <gülüyor>